Uzun vadeli plan yapabilme, bu ekonomik 5 yıllık kalkınma planları gibi, bizde 5 yıl, 5 yılda olmadan sürekli değişir. E, yılda 3 kere 5 yıllık hatta 6 kere 5 yıllık plan yapılır. 5 e, yıllık, 10 yıllık plan yapabilmek, 10 yıllık zor. 10 yılı ben yapabileceğinize inanmıyorum. Ama 10 yıllık e, proje, plan 5 yıla indirgendiğinde daha mantıklı. 5 yıl sonra nerede olacağınızı iyi kötü hayal etmelisiniz. Yüzde %30 bile tutarsa mükemmelsiniz. 5 yıllık planı yaparken dikkat etmeniz gereken bir no'lu şey hangi döneme denk geldi? Çünkü insan hayatı çeşitli dönemlerden oluşur. Bunu kitapta da konuşmuştuk. Evet, ben size o dönemleri şimdi biraz daha farklı yorumlayayım. 18 öncesi. Ana babanın elindesin. İyi kötü. Çok kendin planlayamıyorsun. 18-24 yaş arası eğitimi hallediyorsun. Eğer üniversite okursan. 2 ya da 4 yıllık. Ve 24 ile 30 arası. Hayatı otutturuyorsun. Hayat oturtturmak demek işte evlenme öncesi tam karakter, maddi, güç vesaire oturması. Bu arada evlenebilirsin de ve 30 la işte 50-60 arası yaşıyorsun, para biriktiriyorsun, deli gibi para biriktiriyorsun, çocuk yapıyorsun, ürüyorsun, çoğalıyorsun. Umarım 3 tane yapmıyorsundur. Cumhurbaşkanımız veriyor gazı. 3 tane yapın, 3 tane yapın. Görüyoruz şimdi yardım, destek alanlar 1000 lira alıyor 6 çocuk için hanımefendi gördüm. Yazık günah. Yetiştiremeyeceğin çocuğu alma. Ve sonrasında 60'tan sonrası işte. Türkiye'de emeklilik kaç artık yaşındaysa oradan sonrası. Bunların içerisinde yaptığın 5 yıllık plan, mesela 18 yaşındaysan 5 yıl sonra işte eğitim dönemini planlıyorsun. Eğitim döneminde lütfen plan yaparken 5 yıllık ikinci bir dil ne öğreneceğim? Ya da İngilizceyi nasıl geliştiririm? Bir yandan iş tecrübesi nasıl edinirim? Bunlar olsun. Hayata atılmadan önce hayata nasıl atılırım? Eğer ki 25-30 arasını planlıyorsan O zaman da lütfen ek bir gelir, mutlu olduğum işi yapacak şekilde, sevdiğim işten emekli nasıl olurum? Yani ekstra mutluluk nasıl sokarım hayatıma? Veya sevdiğim bir insanı nasıl bulurum? Bunları dert edin 5 yıllık. 35-40-30-35 arasını geleceğe nasıl yatırım yaparım? Birazcık tasarruf arttırım nasıl yaparım? Ve e, anne babanızdan artık sorumluluğunuz yavaş yavaş bitiyordur. Çocuğunuza sorumluluğunuz başlıyor ya da geleceğe. Bunları dert edin. 35'ten sonra ise kendinizi artık dert etmeye başlayın. Ben suyun üstünde nasıl kalırım? Bütün bunları 5 yıllık yapabilmeniz için mutlaka kenara para atmanız lazım. Mutlaka sağlığınızın iyi olması lazım. Parayı dert etmezsiniz, dikkat edersiniz de sağlığınıza hiç dikkat etmeyeceksiniz. Lütfen 5 yılda bir check-up'a gidin ki doğrusu yılda bir. Çok ilginç bir konu vardı. Teknik konuları araştırabilmek. Başkaları da beğenince dedim ki bu konuyu çekelim. Benim hiç planımda yoktu. Teknik konuları ben şöyle severim. Mesela bir belgesel izlerim. İşte Burjel-Arap nasıl yapılmış. Dünyanın en büyük mühendislik araçları, arabaları, kamyonları. Ağaç kesen çok ilginç makineler var. Tutuyor, kesiyor, budaklarını dalını ayırıyor, koyuyor oraya kereste gibi. Veya bu kuantum fiziği olabilir. Bu konuda videolar çektik. Lütfen bu konuları araştıracaksanız ilk önce bunların çok basit anlatıldığı internette YouTube kanalları var. Hemen kolayına kaçalım. Ben o kanalları aboneyim, benim abone olduğum kanalları görebilirsiniz. Oradan izleyin. Basitçe oradan izle, mantığını anla. Bak genelde o videolar 10 dakikadır. 10 dakikada bitirirler. Hee, ilginç. Tamam, o zaman ben şunu da araştırabilirim de. Sonra, olabildiğince yabancı yabancılığın varsa yabancı basit makaleleri ya da Türkçe basit makale köşe yazılarını oku. Ve fikri bir e, fikir haritası, mind mapping yazılımları var, software, uygulama. Onun etrafında geliştir. Yani mesela Polonya'da Nazilerin altın yüklü bir treni bulunuyor. O kadar ilginç bir konu ki bu. Şimdi i̇şte bu teknik bir konu. Tarih var. Hazineler kimin olacak? O tünel çünkü iki devlet arasında. Bulan kişini alıyor. Hemen konuyu genişlet. Ne bileyim belki kara maddeyi araştıracaksın. Kara delikleri araştıracaksın. Burada şuna dikkat et. Teknik konuları araştırırken lütfen saçma sapan YouTube kanallarındaki fantezi komple teorilerine dalmayın. İşte ölümünü minütü, tapınak şövalyeleri falan bu konulara daldığınız zaman o tekniğine girmiyor. Çünkü Türkiye'de saçma sapan e, bilgiler üretip, kitaplar yazıp bu konuda dikkat dağıtan insanlar var. Tarihle fanteziyi ayırdığınız sürece, bilimle fanteziyi araştırıp ayırdığınız sürece teknik konuları öğrenmek çok kolay. Benim abone olduğum YouTube kanallarına hemen bakın.